Allahü Allah birliğini hatta tasdik eyleyen. Risal-ı ikrar. kalbiyle ileyalar ve tasdik eyleyen. Allah rızasına talip, Rızasına rağib. Cemaline aşık olanlar. Allah dünyayı altımıza yaydı. Semayin küreksiz olarak üzerimize lep etti. İnsanoğlunun yaşamasına el olan her şeyi bol bol hafetti. Gündüz gökyüzünü güneşle ziyade etti. Gece karanlığını semanın kandillerin mesafesinde bulunan yıldızlarla suçledi. Ve ayı nurlu kıldı. Gecenin ve gündüzün misali bir makasın misali gibidir. makas bu kumaşı doğuruyorsa insanın da öbür kumaşının gece gündüz makası doğramaktadır. Yağmurlar yağdırdı bize rengarenk. lezzetleri tatlı, ekşi, acı her türlü yiyeceklerimizi yerden bitirdi. Ölü ardı diritti. Bizi öldürüp dirideceğine misal kıldı. Et parçasını konuşturduğu. Sinir parçasını duyurdu ve bilinen ve bilinmeyen, görünen ve nimetlerini bizim için halketti. Bizim kendi için halketti. Bir hadisi kursu ile ey beni Adem, bütün mahlukatı görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bu alem, öteki alem, dünya ve ahireti sizin için halkettim. Sizi de kendim için halkettim buyurdu. Vecil-i Kitab-ı Kerim'inde Estaizbillah ve maharaktül cinne ve insi illa li'abudun buyurdu. Yani biz insanları ve cinnileri görünen ve görünmeyen kuvvetleri beni bilip bana ibadet etmeleri için halk eyledim diyerek ilah edelim. Öyleyse bizim vazifemiz Allah'ı bilmek ve Allah da Allah ile bilineceği için bir bilgirle malik olmak ve Allah'ı bilmek ve Allah'ın sıfatı, heybeti, azameti karşısında ona karşı hükû ve Dağlardan yüce olan burnumuzu onun karşısında hiçlikle toprağa sürmekle. Çünkü bu hayat gelip geçicidir. Bir katımızın iktizası ne olduğu bildikten sonra elbette ki bundan bize sorular sorulacaktır. Bu kısa hayatın bize verilen nimetlerin hesabı bizden herhalde sorulacaktır. Okuduğum ayette vâbüd Rabbine ibadet Kitab-ı Kerim'de, Kur'an-ı Azim'de Vâbüd Rabbine ibadet Rabbike, Rabbine Hatta ye'tiye kelyetliğin Sana ölüm gelince eredir. Evet. Ölüm gününe kadar Rabbine ibadet ve taata bulmak her kulun boyunun borcudur. Allah'a ibadet ederek Ölüme gidenler ölmezler. Onlar olurlar. Mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadette bulun. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. Bu alemde kalacağın kadar bu aleme, öteki alemde kalacağın kadar öteki aleme hizmet edin. Hazırlan. Bu benim şimdi söylediğim sözü İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u, Kur'an'ın natıktır. Bunu söylemektedir. Rabbine ihtiyacı olduğun kadar Rabbine ibadet kıl. Ennem'e tahmin edeceğin kadar günah işle. Burada kalacağın kadar buraya, orada kalacağın kadar arad-ı alemin de oraya hazırla. Hazırlığı yap. Rabbine <gülüyor> mühtaç olduğun kadar ibadet istedim. Her anda Rabb'e mühtaçız. Ona yalnız mühtaç olduğumuz gandola ibadet etmeyeceğiz. Onu sevdiğimizden ibadet edeceğiz. Ona yürüye gidene o koşarak gelir. Onu zikredene Allah zikreder. Allah'ın zikreti de elbette aziz olur. Elbette Allah'a zikredene aziz olur. Allah'ın sevdiği de aziz olur. Resul-i Ekrem rahmetenlil alemin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Bir senim hamsin kabre hamsin. Beş şey gelmeden beş şeyi ganimetli. Çünkü bu aleme girenler bu beş şeyle müptela olurlar. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilen Allah der. Ona secde et. Ona rükû et. Onun seni sevmesinden kork. Ateşten korkarak Allah'a ibadet edenler. Cennet için hakka ibadet edenler. Esasında Allah'a ibadet etmiş olmazlar. Nefislerine ibadet ederler. Allah'a ilahın olduğu için ibadet eder. Ölüm geldi mi ibadet ve etmiştir. Defter kapanmıştır. Yalnız öldüğü vakitte defteri kapanmayanlar da vardır. Bunlar da insanlara hadim olan, hicne edenlerdir. Onların ölümüyle beraber bıraktıkları asal devam ettiği müddetçe onlar hayatta yaşarlar. Defterleri kapanmaz. Yetimlere okutanlar, yetimlere bakanlar, Ağaç dikenler, ibadet yaptıranlar, hastane yaptıranlar, ağaç dikenler, su getirenler, köprü yaptıranlar, mektep yaptıranlar, o zaat ölse dahi, bunların yaptırdığı asar hayırlı asarı nedenle durduğu müddetçe bunların detleri amali hayriyesi kabarmaz. Ölüm gelmeden Rabbin'e ibadette bulun. Ölüm geldiği vakitte pişmanlık fayda vermez. Ağlamak seni gurbetten kurtarmaz. Sen başıboş mu halk olundun? Ey insan, insanı en yutrake süda boş mu halk olundun? Haşa haşa sen başıboş, ben başıboş halk olunmadım. Hem burada hem kabir aleminde hem ahiret aleminde. Demek fenalık yapanlar da böyle. Fenalık yapanlar öldüler mi onların da fenalık detleri kapanmaz. İnsanları kötüler teşvik etmiş... Bir memlekette fenalıklıdır bilmemiş, o fenalık buraya getirmiş, o fenalık devam ettiği müddetçe onu da defteri günah kapanmaz. Zerre kadar fenalıktan kaçın, zerre kadar hayra koş, zerre kadar hayrın da mükafatını görecek, yapmış olduğun zerre kadar şerrin de cezasını bulacaksın. Senden suç, benden suçlu hura ettiği vakitte hemen istiğfar et Allah'a. Yetikabetin masiyetle kalbine kala düşmüştür. Göz yaşında onu yıka. İlyas aleyhisselam ölürken ağlıyormuş. Ölüm meleği aleyhisselam ona demiş ki sen bir Allah'ın nebisi ve resulüsün. Niçin ağlıyorsun? Korkulacak bir şey yoktur senin düşün. Gittiği yer korkulu bir yer değil. Dost kapısına geliyorsun demiş. İlyas peygamber ne dekülmemite ölüm meleğini şöyle demiş. Ben ölümden korkmuyorum. Rabbime ibadet etmeye doyamadım. Ölümle beraber ibadet kalkar diyor. Ona ağlıyorum diyor. Çünkü abliyetten büyük bir şeref bulamadım diyor. Zira en büyük şeref Allah'a kulluktur. Nefsine kul olan, şehredine kul olan, rezil, sefir olur, Allah'a kul olan iki cihana sultan olur. İşitmedin mi, duymadın mı? Züleyha bir sultan ailesiyken, ...nefsine uyduğu için zehir oldu. Hazreti Yusuf'u ise bir köleyken, Allah'a kul olduğu için âli sultan oldu. Ya köleyken sultan oldu. Neyse ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil, Rabb'e ibadet eyle. Çünkü fenah yollarını gösteren, saadet yollarını tarif eden, Allah'a bizi çağıran Hazreti Muhammed böyle söylüyor. Ölmeden ben hayatın kıymetini bil. Rabbül Alem'e ibadet et. Gençlik geçmeden, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bil. Marifet öğren. Hastalık gelmeden sıhhatın kıymetini bil. Fakirlik gelmeden elindeki gibi nimetin kadri kıymetini bil. Meşgale gelmeden boş zamanın kıymetini bil. Böyle yaparsan iki cihanda âli olacaksın. Zahirde, fakirde görünsen hakikaten sultan olacaksın. Çünkü en büyük şeref Allah'a kulluk ve Habib-i Muhammed ümmet olacaktır. Allah'ın izniyle İslam'a ehli men gençliği